programda bir değişiklik var ama ben bu değişikliği ifade etmeden önce buraya konuşmaya yapacak olan Hukum hocamızı, Cengiz Çakmak hocamızı ile Nami Başak hocamızı da davet ediyorum. Buyurun hocalarım. Programımızdaki değişiklikten söz etmek istiyorum. Nilgün Toker hocamız maalesef gelemiyor. Çünkü geçen hafta cumartesi yaşadığımız üzücü olayda. Kendisi yakınlarını saygı etmiş. Dolayısıyla da kendisi bize, bizim aracılığımıza size bir mesaj getirdiğinizi istedi. Ben onun mesajı siz de okuyacağım. Niki Hoca'nın gönderdiği mesajı okuyacağım. Şöyle bir Niki Hoca. Merhaba, dile getirilemeyecek olanın gerçekleştiği yerde susmak gerekli demiştir. Ya filozof, ben bırakın konuşmayı düşünemiyorum. İlk yaştan Şambor'un ülke edilmiştir bence kusura bakmayın iyi günlük. Ee, bu mesajı gibi geziyoruz. Ee, biz de başsağlığı duyuyoruz. Ee, baş başsağlığı duyuyoruz. Şimdi program değişikliği şöyle oldu. İngiliz Hocanın yerine e, ilk oturumda konuşuyor. İngiliz Hocanın yerine bütüncü oturumda konuşuluktan e, Narvan Hoca sağolsun. E, i̇lk oturumda konuşmasını yapacak. E, i̇lk konuşma e, e, bu konuda etkinliğin mimar başına e, ve dönüm başına saygı ve hocamız bu e, sonunda bugün hiç zaman kalmadı finali götürecek. Konu başlığımız Aslardan Güce. Politik yaşam çerçevesinde eee şimdi raporun e, bir içgörü iç olacağıığımız e, konuşma için hocamıza söz herkes Teşekkür ederim. Etapi eee zor günlerden geçiyoruz ama Kayseri'de işi bu zor günlerde ortaya çıkmaktır. Yani baştan verildiğin bir şey var ki felsefe ve siyaset hep birlikte büyüyor, birlikte gitmiştir. Bu da değil ki filozoflar e, ellerinde herhangi, herhangi partiyi destekliyor değil. Çünkü herhangi partiyi desteklemek sistem içinde bir gerçek bir felsefe seçim değildir ve politik bir seçimde değil. A olsa olur, B olsa olur. Ama gelin görün ki gerçekten bir acılı e, zor günler geçiyor. Ve biz zor günlerde de eksik olması etan. Tesadüf oldu ama maalesef olmasaydı e, felsefenin söyleyecek sözü var. Eğer felsefenin de sesi kısılırsa yapacak bir şey kalmaz gibi geliyor bana. E felsefe deyince çoğunlukla böyle fil dişi kuleler ya da benzeri şeyler anlaşılır. Başlangıçta işte, filozof her zaman Agora'daydı. Yani antik çağ baktığınız zaman, yani zor politikon demek, aynı zamanda filozof bir tavır alabilmek demektir. Yani bir söyleyecek bir şeyiniz var, logosunuz var demektir. Ülgün yani bas basaladığını biliyorum ama bu amalar biliyorsunuz politikacılarda çok kullanılır. Ee, şu an bir genç konuşmak lüks değil. Belki tam da e, zamanı Gençlik daim dediğiniz zaman e, Halit de söyledi. Yani politik felsefeyle bir genç daim yan yana gelirim bu, bu beklenmedik bir şey dedi. Evet, ama filozof beklenmedik olana hazırlıklı olan biziz. Ki zaten benim de konuşmamın ana omurgası beklenmedik olan adaletdir. adalet, adalet gelecek olandır. Adalet hep yargıda aradığımız, bu, e, politik yargıda ulaşmaya çalıştığımız bir şeydir. Şimdi bu kısa konuşmadan sonra e, ben kendi esas konuşmama dönmek istiyorum. E ne yaparsam yapayım ee, sonuçta herhalde benim bir şey yaşamadım şu metin yapamıyorum yani metinleri kullanmayacağım ama metinler illaki yanında duruyor demek ki retorik plan yapmıyorum eşeklikten kurtulamamışımdır eşeklik güzel bir şey eşek iyi bir hayvan bunu da söylemeliyim ama dursun önünde bakarsınız takılırız şimdi konuşmamın başlığı asada böceğe politik yani Diyeceksiniz yapacağım biz orada da böyle eftan büften böcekler işte dört böceklerle mi uğraşıyor. Ve şimdi bu e, metaforları biraz açmam lazım. E çünkü sonuçta böcek metaforu Wittgenstein'ın ee, investigation'dan ya yani da bir genç soruşturmalarından alınmış bir ve ben anlama geldiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Ama önce Asa ile başlayalım. E Asa bir iktidar bir güç sembolüdür. Ve sonuçta o gücü gerçekten taşıyanla arasında da bir kopukluk var Yani Asa bir objektir. Onu elime aldığım zaman ben gerçek bir otoride oldu anlamına gelmez. Asan'ın A anlamı bağlamında şudur. Her türlü diyaloğu dışarıdan bitiren güç demektir. Bu olsun revya Ya da günlük dünyasında e, rasyonel akılcılık ya da uzman e, görüşleri olabilir. Yani Asan'ın A anlamı her türlü tartışmayı bitiren hatta asayi kişiyatı da bitiren bir güç. Ama bu e, gerçek bağlarına bilgelikten kaynaklanan bir otorite değil. Yani otorite şiddete başvurduğu anda otorite olmaktan gider. Her kim şiddete başvurmuştur. Her her, her Herhangi bir iktidar teşviklerine başvurmuştur ve şükretini kaybetmiştir. Bu temel şeylerden bir tanesidir. Ağustan'ın B anlamları ikiye ayırıyorum. Ağustan'ın B anlamları yargı konusunda ve spesifik anlamda politik yargı konusunda plat oyuncu anlamına gelir. Yani Platoncu konuşmanın ötesinde bir yerlerde durular ve maalesef kötü bir metafor var. Eyle yakalan ele geçerek ki ben politik yargı Bu hakikatin ele geçirilmesi konusunu didiklemeye çalışacağım. Ele geçirerek. Yani hakikat diye bir şey var ve ele geçiriliyor. Bu anlamda Asanın B kısmının birinde Platoncu idealarına yani anlamak için gerek yok. Yani ekstradan bir temellendirme burada ben kendi metafor, metaforumu kullanacağım çadır. Çadırın temeli bizzat kendisidir. Çadır bizzat kendisiyle var. Çadırı taşıyacak ayrı bir eleman yoktur ki çadır metaforuna politik yani ile beraber girecek. Yine asanın en kısmının ikinci anlamı kancı prasandan derken yargıya girmek için bu transzandantel formlar da gerekli değildir. İstiyan yapabilir, çoğaltabilir. Yine aynı şekilde söylüyorum. Çadır kendi kendine ayakta durabilir. Transzandantel formlara veya da benzeri şeylere ihtiyaç duymamız gerekmez. Sonra da böceğe geçelim. Böceğe geçtiğimiz zaman böcek ve gençlerle kullandığı bir metafor. Ben sizle konuşurken benim zihinsel içeriklerimin, benim hiç bir manası yok. Böcek metaforu şudur. İşte diyor ki gençler işte şöyle bir kutumuz olsun. Her kutunun içinde bir böcek olsun. Ve kimse kimsenin böceğini görmesin. Ve böcek üzerine hala konuşabiliriz. Böcek üzerine konuşabilmek, böcek üzerine yardımları üretebilmek için birbirimizin Böcek görmeye gerek yok. Yani ben sizin zihinsel içeriklerinizden bağlıyorum. Kaldı ki kutunun içinde bir böcek dahi olmayabilir. Böcek sürekli değişebilir. Yani o zaman kutunun içindeki böcek metaforu tersinden okuduğunuzda iki tane mesleği hallediyor. Bir, insanlara ait özel bir dil yok. Dil varsa, konuşma varsa, ortaklığı vardır. Peki, uzlaşabilmemiz için böyle e, Batı dünyasının kurgusal özlerine özel bilinç durumlarına da gerek yok. Zaten ortaklık dilin kendisinde ortaya çıkar. Tekrar ediyorum, Böyle aslında iletişimin mümkünlüğünü gösteren bir metafordur. Yani mümkün olmadığını değil, mümkünlüğünü ortak olmasını gösteren bir pedagog. Şimdi burada hareketle Wittgenstein e, bir hem birinci dönem hem de ikinci dönem bir olayına eğilmiştir. Wittgenstein birinci döneminde söylenemeyen var. Söylenemeyen susmak anlamına gelmez. Söylemeyen bir Wittgenstein ikinci döneminde bilimsel anlamda yani Epistemolojik anlamda ben de bir biz gençlerin bozmayı çok severim filozofları. Filozofların taklitçisi bile değil. Filozof medinleri oradadır. Siz kendinize göre okursanız, ben de kendime göre bozarak okuyorum. Bir gençlerde söylenmeyen, bilimsel olmayan bir dille konuşmak demektir. Ağzınızı kapatmak bile değil. Söyle anda bilimci dönem bağlamında konuşulsak. Mesela ahlak üzerine e, bir teori üretemezsiniz. Bir genç tane teorik çok da dar anlamda kullanıyor. Yani bilimsel bir açıklama olmaz. Ahlak bilimsel değildir. Etik e, bilimsel değildir. Estetik bilimsel değildir tarzında okumamızı düşünüyorum ben söylenerek. böyle de okuyorum zaten. Kimseye hesap verecek halim yok. Bu bağlamda. İkincisi ise Wittgenstein ikinci dönemini söz konusu ettiğimizde ikinci döneminde de Wittgenstein belli alanlar üzerine teori yapmanın gerekli olmadığını söylüyor. Yani dili anlamak için dil üzerine bir teoriye gerek yok. Matematik yapmak için ki ben esas çıkışım benim filan Matematik yapmak için matematik teorisine ihtiyacımız yok yani niye matematiği yapmak için, matematik teoriye ihtiyaç yapalım? Yine aynı şekilde muğra karşı söylenmiş olarak ben de söylüyorum. Yani gündelikleri anlamam için, gündelikleri üzerine teori yapmam gerekmez. Zaten gündelikleri de bir yeteri kadar anlaşabiliyoruz. Gençler, ikinci dönemde dil oyunları denen bir e, anlayış var. Dil oyunları dediği şey dili belli durumlarda kullanılır. Dil oyunları insanların katılımıyla oynanan bir oyundur. Bu oyun ee, kelimenin dar anlamıyla kafanıza göre takılabileceğiniz bir şey değil. O oyunun kendine göre bir güzeli vardır, kuralları vardır. Siz o kurallara riayet etmek zorundasınız. Etmediğiniz zaman o oyun oynanmaz. İkinci dönemi bağlamında mesela ahlattaki dil oyunları, yani ahlaki dil kullanımları vardır, e, bilimsel dil kullanımı vardır, hiç de keyifli değiller onu size söyleyeyim. Wittgenstein'in bökeğinden ve dil oyunlarından hareketle Wittgenstein'in relativist olduğu çıkartılamaz. Bu şeylerin temel şeylerinden birincisi bu. İkincisi, dil oyunlarında hareketle Wittgenstein'de hakikat vardır ya da yoktur gibi bir sonuçla çıkartılamaz ki zaten oruya doğru adım adım gelecektir önekim ve hakikatçılık oyununa gelecektir. Dil oyunları ne dediği şey? Oyun kelimesi Türkiye'de hoş karşılanmaz çünkü Türkiye'de asık suratlı bir e, akademik anlayış Türkiye'de asık suratlı bir toplumsallık olduğundan dolayı oyun pek sevilmez. Oyun ciddi değişmiş. Dil oyunları ona katılanları ortak olarak oynadıkları ve ortak noktaları bulmaya çalıştıkları bir oyundur. Dil oyunları iki gerilim üzerine kurulur. Çatışma ve uzlaşma. İkisi hep aynı anda gider. Çatışma ve uzlaşma hep aynı anda gider. Üçüncü kısımda politikaliye gitmek için ortaya çıktı. Birinci kısım roletimizin. ikincisi hakikatçılık takıntısı. Üçüncüsü ise ee, söyleyeyim diye söyleyeyim ne dedin ben efendim? Evet. Çatışma ve uzlaşmanın birlik dediği bunun arkasına da ben politik yargı için kavramı düşüyorum çatışmanın temeli adaletsizlik ile adalet arasındadır. Ve hemen unuturum diye sonra çok yaşlandım artık. Öyle adaletsizlik de adalet bir senteze girip özel bir duruma gitmiyor. Sürekli sürüyor. Politik yardımın da sürekli üzerine gitmemizin sebebi bu. Yani adaletsizlik ve adalet çatışması bir senteze ulaştı. Burada hemen Marksist Arkadaşlar beni şöyle suçlayabilirler. Aa acaba hoca devrim imkanlarını ortadan kaldırıyor mu diyebilirler. Çünkü bu lafın altında ciddi ağır bir yük var. Yani burada hesabı da ödebilir bilmiyorum. Beraber sorularda ortaya çıkardık. Neyse bir adım daha gidelim. Farklı dil oyunları var. İşte bu dil oyunlarından bir tanesi de politik yargı dediğimiz dil oyun. Ben şimdi kendi geleneğimden hareketle ben düşünceye baktığım zaman psikolojik içeriklere bakmam. Bilizlerine kadar alakalı etmez. Ben biçime bakarım. Mantıkla biçime bakarım. Bu filanekten kazandığım bir özellik. E şimdi genç tarih bağlamında baktığım zaman ben politik yargının dilde nasıl ortaya çıktığına bakarım. Yani politik yargıyı dil bağlamı içinde almaya çalışırım bu dil bağlamı içinde politik çıktığı dil bağlamı içinde isterseniz siz platoncu iddialar oyun oynayabilirsiniz isterseniz hakikatçılık oyunları oynayabilirsiniz isterseniz transandantel oyunları oynayabilirsiniz ama hangisini oynarsanız oynayın benim karşıma senin ya da bizim karşılıklı olarak kullandığımız bir dil çıkar Şimdi bu din yani politik yargı bağlamında bu nasıldır? Burada da iki tane, e, var. İki tane e, noktamız var. İki tane noktamız var. Birincisi eğer fizik bilimi varsa, fizik biliminin e, yargıları var. Yani fizik biliminin önemleri var. Fizik biliminin dil oyunları var. Unutmayın ki dil oyunları gibi şeyler değildir ve kafanıza göre oynayabildiğiniz şeyler değildir. O bağlamda fizik dil oyununu nasıl oynanacağını bilmiş insanları bilir. En azından orada enerji maddenin nasıl kullanacağını bilirler bu adamlar. Öyle yani ben maddeyi kafama göre böyle kullanıyorum, enerjiyi şöyle kullanıyorum. Yok öyle bir şey. Nasıl öğrenmeleri ya da müzik dil oyunu varsa, kimya dil oyunları kimyanın yargıları varsa şimdi aynı şekilde siyaset bilimi denen bir şey var ise eğer, var ise eğer onun yargıları ne türden yargılardır? Birincisi bu. Onun yargıları ne türden yargılardır? İkincisi bu yargılar üzerine ben konuşurken ne Yargılar ortaya çıkartabilirim... ...Politik... ...ben bu kısmı... ...çok geri planda... ...tutmak istiyorum... ...üçüncüsü ise... ...yani birincisi eğer... ...Politika bilimi denen bir şey varsa bunun yargıları ne türden yargılardı ne türden dil kullanımları vardı mesela otorideyi nasıl kullanıyor iktidarı nasıl kullanıyor mesela devlet sözleşmesi denen bir palavra masal vardır. devlet sözleşmeciliği dil oyunu vardı o bir oyundur o devlet sözleşmeci bir dil kullanımıdır onun, o dil kullanımından dolayı onun oğluna dair çıkarıp yapar mısınız size bırakıyorum tekrar ediyorum Politik, politika biliminde varsa yargılar olmalıdır ve bunların yargıları ne türden yargılardır? Örneğin ben yıllarca fizik biliminin yargılarıyla, doğa bilimi pardon fizik biliminin yargılarıyla matematik yargıları ayırt etmeyi iyi yaparım. Orada iyi bir ustalığım vardı ama şimdi politik, politika biliminin yargıları neydi? Bunu anlamaya çalışıyorum. İki, bunu anlamaya çalışırken ortaya koyduğum yargılar var bunlar politik yargılardır. Hemen ikincisi de söylüyorum. Politikada tarafsız, nesne, e, saf bir yargı bulmak çok zor. Ama bundan hareketle biz sakın olarak röletimizin batana doğru düştüğünü düşünmeyin. Çünkü burada bir şey var. Nedir? Çünkü siyaset bilimcileri zannediyorlar ki biz bilimiz, bizim yargılarımız duru, şeysiz, kirlenmemiş, temiz yargılar. Bu anlamda politika biliminin yargıları çok su götürür ve şahit edir. Bunu tartışmak için bırakıyorum. İkincisi, ben politika biliminin yargıları üzerine bir felsefe yapan birisi olarak her türlü muaf her türlü tartışmadan muaf politik yargılar ortaya koyabildi. İşte burada hemen bir genç aynı meseleyi kapatıyorum koyamam. Yani politika alanlara ilişki e, politika bilimine yapıyorsa yapıyordu ki ilgilendirmiyor. Onu e, kırmak, yıkmak, dağıtmak istiyorum. Bu konunun dışında. Ama politika üzerine ben Koitik, teorik, dil oyunu oynayabilir miyim diye sorduğunuzda oyunları ama bu bilimsellik değeri, teori değeri taşımasın. Wittgenstein'in iki döneminde söylediği gibi teori yapmaya gerek yok. Bu anlamda hemen Wittgenstein'den e, hareket edelim. Şöyle, felsefe odayı toplar. Felsefe, bina yapmıyor ki. göre felsefe, felsefe odayı toplar. Yani odaya toplamak nedir? Politik yargı dediğimiz ya da benim değişimle dil oyununda ortaya çıkan politik yargı dil oyununun ne olduğunu derleyip toplamaya çalışıyoruz. Ama bu bir genç sözü. Benim sözüm ise benim felsefe anlayışım ise temelde dinamik yerleştirmektir. Evet bu duygusal oldu. Ne yapalım felsefet ki bir zamanda duygusal aynı zamanda bir kumardır da biz kaldı şimdi. Hiç bağlam. Yine devam edelim. Şimdi üçüncü anlamda, politik yer büyük. Doğrudan doğruya, yurttaşlığa bağlı. Yani zor politik denen adama bağlı. Zor politik on denene politik varlık olan insan Felsefenin çıktığı yerlere baktığımızda, demokrasi, politika ve felsefenin birlikte ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi artık burada doğrudan doğruya Cengiz'in, Ahmet'in, Mehmet'in belli bir toplumsallıkta yani politik bir alanda ortaya koymaya çalıştığı yargıları ele almak istiyorum. Hangi yargıları? Tabii ki politik yargılarda. Bu arada hemen şunu belirtmeliyim. Mesela ben e, bir eski emekli e, hukukçu bir akrabanla konuşurken, işte e, görmüş bir yerlerden konuşmayı, e, politik yargı çok kötü bir şey diyeceksiniz dedim. E, niye dedim, ya, yargının dedi, politikleşmesi kötü bir şey Şimdi, e, politik yargı kötü bir şey değil, yani yargının politikleşmesi zaten yargı, onun dediği anlamda bile zaten politiktir. Her yasa yapma süreci politiktir. Politik olmayan hiçbir farkımız yoktur biz. E, yargının siyasetleşmesi bahsenden bahsediyordu. Ben ona anlatmaya çalıştım ama yaşlı olduğu için de pek anlamadı beni. Şimdi buradaki politik yargı dünyaya karşı, kendime karşı, diğerine karşı birlikte sorumluluk içinde verebileceğim bir yargı türlü. Yani şimdi bu yargıya girmek istiyorum. Bu bağlamda da Türkiye'de politika deyince pis bir iş olarak anlaşılır. Gündelik siyasi öyle olabilir ama politika ve politik olan felsefeli olmazsa olmazlarından bir Yani bu arada e, tanıdık lafını tekrarlamak istiyorum. Ahlaki anlamda iyi adam olmanız sizin bir yurttaş olarak dünyaya karşı sorumluluğu olan bir insan olarak iyi olmanızı gerektirmez. Pek çok ahlaklı insanın başkaları söz konusu olduğunda pek de öyle düzgün davranmadığını görüyoruz. Adam diyor ki ben yo yaptım. İşte ben e, e, vicdanıma göre müsteriyim diyor. Ama böyle olmuyor. Şimdi bir adım daha atalım. Politik yargı nasıl verilir? Şimdi ben dedim ki dil oyunları bağlamına koyarsan dil oyunları bağlamında her türlü eleştiriden muaf diğer yargıların üzerinde, dil oyunların üzerinde apayrı bir dil oyunu yoktur. Her dil oyunu tartışmaya açıktır. Her yargı tartışmaya açıktır. Zaten bakın benim zihinsel içeriğinden size de. Ben şimdi burada bir konferans dil oyunu oynuyorum. Yani politik yargı üzerine dil kullanıyorum ve siz de bir belli şekillerde hem anlıyor hem anlamıyorsunuz ve çalışma içine girmeye başlayacağız ama ortak bir dil zeminimiz var. Şimdi dil oyunlarında dil anlamak için dil oyunlarının yaslandığı dışarıda duran bir bağlam var. O bağlamda yaşantı ve tecrübe düşündü. Sonuçta politik dil yargılarına baktığımız zaman yani politik dil oyunlarına baktığımız zaman politik dil oyunlarının isteseniz de istemeseniz de bir bağlamı var. O bağlam içinde sözcükleri biz kullanıyoruz. İşte otoriteyi, devleti, iktidarı, şiddet ve terör. O bağlamda kullanıyoruz. Dil oyununun tedaviye çıkması demek geçerli olabilmesi demektir ama tedavi olmayan bir dil oyunu daha var. Daha sadece dil oyunu. Mesela Asaci dil oyunu terör ve şiddet konusunda belli anlamları pardon, yakalamış, dondurmuş ve onu satmaya çalışıyor. E dil oyunda bu tartışmaya açılmadığı sürece tedavilik çıkamaz. İşte terör konusunda, şiddet konusunda, işte otorite konusunda, iktidar konusunda gerek siyasal, liberal siyasal bilimcilerin... Gerek liberal e, demokrasi yanlılarını tartışmayı bitirici ister uzman görüşü olsun ister sohuk asa görüşü olsun tartışmayı bitirici şey var. Ve bir de kavramları töz, tözselleştiriyorlar. Kılıcı hale getiriyorlar. Din oyununda bu tartışmaya açılıyor. Din oyunlarında hep bir adım ötesi var. Yani din oyunları benim şimdi e, Platon'da bozarak öğrendiğim bir şey var. Çıtmaz sokağa gidip çıkmadırlar oylar. Platon'un felsefesinin temeli şu. Hadi bakalım bir gidelim yürüyelim. Yürüdük. E baktık sokak çıkmaz. Sokağa çıkmaz oldu da onlar çıktık. Sonra bir daha girdik, bir daha çıktık ve dinonları politik anlamda birlikte karar almamızı birlikte yürümemizi sağlıyor. Politikanın önündeki en büyük engel politik dil oyunlarındaki terimlerin doldurulmasıdır. Ve belli bir şekilde anlaşılmasını dayatmak O zaman dil oyunları tartışmaya açıyor politik yargıyı. Nereye ilgili? Politik gerçeklikle ilgili. Bu, bu telimi kullanıyorum. Politik gerçeklik. Dil oyunları Politik gerçekliği dönüştürebilir. Politik gerçeklik bizden bağımsız bir gerçeklik değil. İşte burada şimdi Wittgenstein'dan ilgisini kurdum. Politik gerçeklik bizden bağımsız yani bir değişcanlık dönemindeki gibi işte e, dünyanın mantıksal mantıksalsılığını değiştiremem fikrisi değil. O başka bir şey. Bir değişcanlık dönemini anlamak için çok iyi mantık ve matematik bilmeniz gerekir. Halbuki Wittgenstein iyi bir matematikçi de değildi maalesef. Devam ediyorum. Din oyunları, dük, eylemsel gerçekliği, eylem gerçekliği, politik gerçekliği dönüştürebilir, değiştirebilir. O zaman son metaforumla şöyle yapıyorum. Din oyunları bir çadır. Çadır kurmanın kuralları var. Mesela burada daha arkadaşlarım var bir ilk dağa geldiklerinde çadıra bakarlar bir şey anlamazlar. Bazen de yeni çadırlar geçiyor. O yeni çadırların nasıl kurulduğunu biz de biliriz. Ama biz de yani eski dağcıların çadır kurma oyunu var Çadır kurma oyunu vardır. Mesela iki eski dağcı otururuz çadır kurma oyununu bildiğimizden dolayı çadırı nasıl kurulacağına dair fikir üretiriz. E çadır kurmada da şu vardı bir tekte vardır o yukarı lazım. Çünkü tenide aşağı iner. İki, onu yukarı doğru taldıracak giren lazımdır. Yine o çadırın kendi parçasıdır. O yukarı gider. Üç, üçüncü eklemde çadır kurma oyununda iplerin karşılıklı gerilmesidir. Karşılıklı ipler gerilecektir. Bu, e, birazdan özetleyeceğim şeyin üçüncü kısmı. Karşılıklı olarak gerilmesi. Sonuçta biz ordaya çadırı çıkartırız. Yani oturup da orada gördüğümüz gibi Aa, bu çadır mı, bu değil mi, bu direk mi, değil mi tartışması. Çünkü zaten biz dil oyununun içine doğan insanlarız. Bunu nasıl kullanacağını biliyoruz. Aynı zamanda biz toplumsal ve politik varlıklarız. Ama köpek ya da tatlan değiliz. Biz oraya belli bir bilinçle katılan varlıklarız. Şimdi Çadı temellendirmek için başka bir şeye ihtiyacınız yok. Çadı kendi kendine temellendi bile oluyor. Politik yargıyı da temellendirmek için başka bir takım, yani Batının özellikle politik zırbalık mekatiklerine, zırbalık ontolojilerine ihtiyacınız yok. O zırbalık montajcileri, Fox'tan gelen daha sonra adamlardan gelen, ciddi problemlere yol açıyor. Şunu söylemeliyim. Ben Batı'nın metabolizmlerine karşı çıkarken maalesef hiç öyle kimse kimseyi kandırmasın yine Batı'nın içinden karşı çıkıyorum. Yani şu numara yok ben daha bizler neler vardı. Bizler'e hazineler O numara yok bizler. Onun hazine varsa hazineyi görmem lazım. Hazinenin tedavüle girmesi lazım. Bir de oyunda ortaya çıkması lazım. Şimdi politik yargı verirken Neler oluyor? Bir, politik yargı her zaman için bir adaletsizlik bilincinin olduğu yerde ortaya çıkıyor. Adaletsizliğin farkına var. Ve bu adaletsizliği gidermeye çalışıyorsunuz. Böyle bir gerilim var. Unutmayın ki, yasalar, liberal demokrasinin zırvalı konsensusları müzakere denen mevzular hepsi adaletsizliği özler. Politik yargı adaletsizliği ortaya çıkartan yandıdır. Adaletsiz durum ortaya çıkartan ve bunu tartışmaya açan yandıdır. Bu anlamda adaletsizliğe karşı adaleti gelir Ama bu gelin, bu tartışma her zaman sürer ve burada benim sözüm bu. Adalet hep gelecek olanmış. İki, politik yargı, böyle keyfet eder bir şey değildir. Nasıl ki çadır ortaya konusunda, çadırda yaşamaya başlamışsa, politik yargı, dil oyunu bağlamında da bize çadır kurmayı, çadırı çatmayı sağlayabilir. Çadır nasıl çatılıyor? Karşıtların gerilimiyle. Karşıtlardan biri gitti mi? Çöküyor. Bakın, eğer muhalefeti, yurttaş muhalefetinin yoksa orada demokrasi yoktur. Ben Türkiye için konuşmuyorum. Hemen böyle şeye çıkartmayın. Eğer muhalefete Türkiye'deki demokrasi bağlamında demiyorum yurttaş muhalefetinin yasa değiştirme gücü yoksa orada politik yargı oraya çıkmaz. Çünkü bir adalet çağrısıdır. Politik yargı. İki, politik yargıda Tössel, evrensel e, değerler her zaman ihtiyaç yoktur. Tössel ve de evrensel değerler zaten e, sizin dinoyunuzda ortaya çıkar. Evrensel değerler var gibi davranabiliyorsunuz. Bu konuyu sorularda bırakıyorum. Anlares var açıklamalar ki ben oradan uzak durmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Politik yargıyı bozguna uğatan şey hakikatın gidi kaçmasıdır politik yargılarda her zaman için hakikat bir delik açar. Şimdi burada söylediğim şey şu. Bir, hakikatçılıkla iş yaparsanız hakikatçi olunca adan ağız ayı koyar, der ki hakikat bendedir, hepinizin kafanızı sınıf kırarım. Hakikatçılık politik yargıda böyle bir probleme yol açmış. Hakikatçılık, bilimsel hakikatçılık olabilir, sağduyu hakikatçılığı olabilir ki sağduyu dil oyunları çok iyi çekiyor bu arada. Olabilir. Ama hakikati ele geçirdim diye bir şey metafor. Aptalca bir metafor Bir tahakküm kurulacak. Bu anlamda hakikatsız da de değil zaman birlikte yürüyoruz. Yani sonuçta hep çadırlar kurmaya çalışıyoruz. Çadır aynı zamanda yurt anlamına gelir. Yurt ve yurttaşlığı buradan kurdu. Üçüncü şey de evet her birimiz farklı yerlerden bakabiliriz. Farklı ideolojilerle bakabiliriz. Her politik yargının arkasında ideolojik bağlamlar vardır. En azından kadar denen adamı bir genç bağlamında okumuş birisiyim ben. O kadar da aptal sayılmam. Yani çıplak böyle saf halinde çıkıyorum karşınıza siz de benim. Evet belli ön yargılarımız bana kadar güzel. Bu Ön yargılarımızı eleştiriye açıyoruz ve diyoruz. Nedir buradaki şey? Evet hakikatçılık tekerini kırıyorum ama bölümizmin de batağına saklanmaksızın hep daha ileriye, daha iyi bulmaya çalışıyoruz. Şöyle bitirmek istiyorum. Gerçekten adil ve herkesi bağlayabilecek bir politik yargı var mıdır? Tartışmayacağız. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızdan çok çok teşekkür ediyoruz hepimizin adına. Ee, benim şimdi yapacağım tekliflerim iki konuşmacı e, konuşmasını bitirdikten sonra sorulan soruların ve yapılan tartışmaların daha sağlıklı ve bilinbir olduğu yönünde. O yüzden e, izninizle ben ikinci konuşmacı e, konuşucuktan sonra soruları almaya başlayacağım. Üçüncü konuşmacımız ise Galatasaray <gülüyor> yöneticisinden e, mesele günden mami Başar hocamız. Kendisinin e, konuşmasının başlığı metafor olarak, e, politika, e, sözü kendisine veriyoruz. Hı -hı. Evet, ben de bu acı dilimlerle ilgili bir şey söyleyerek, kendi alıntı yaparak ben de İlkaçlar'a başlayayım. İlkaçlar'dan, e, bu da yok bu, bunu için düşünmemiştim. Biraz kolay gelmişti aslında, bundan geçmişti ama bu olaylar soğuduğunda söyleyeyim diyorum. Bir mektupta 2. Dünya Savaşı'nda İlk Gençler diyor ki Kankistel e, iktidar ve gaziler kazanırsa Çok korkunç bir durum ortaya çıkacak Ama Şu anda ona karşı gelen Ve e, ittifakçılar Dediğimiz kişiler kazanırsa Daha berbat şeyler olacak Ve e, böyle bir dünyada e, Yaşadığımızı e, gözlemleyerek e, Başlıyorum İlk Gençler'in politikasını Önce Araştırırken, çünkü tam olarak bizde yok, kendisinin metinlerindeki e, kurguya yani bu takım sayılar aracılığıyla bir takım şeyini çabasına e, sağlık olmak istedim. Onun için e, traktatus ve e, incelemelerdeki sayılar aracılığıyla e, bu e, politikleri vermeye çalışacağım. Bir, bir gençlerin politika üzerinde doğrudan doğruya yazdığım felsefe incelemesi elimizde yok. Platon, Aristoteles, Kant, Hegel söz kurusu olduğunda her ne kadar yorumlarla, tartışmalarla karşılaşıyorsak da politikayı dert edilen metinler e, bulunuyor. Oysa Wittgenstein için böyle bir durum söz kurusu değil. 1.1. Wittgenstein'in iki temel felsefe kitabı var. Bunlardan biri traktat üst. İkinci Dünya Savaşı sırasında, ikincisi de felsefe araştırmaları ikinci Dünya Savaşı esnasında hazırlanmıştır. Traktatus aslında orta çağ döneminde bizim kültürümüzde risale adı verilen herhangi bir konu üzerine kısa bir Metin başına alınan anıtı bazen çevirilerde olmuyor bu. Kronenberg'in ikisinden almıştır. E, traktatus'un başından bir e, gençler. Bilgi üç sözde de verilebilirsin diye bir anıtı var. Benim için altını çiziyoruz. Bir iki, bu savaşların evvel ilk geliştirdiği değerlendirmelerden yola çıkarak ona özgü bir politik düşünceye dolaylı yoldan ulaşabiliriz. Ama bu anlaşmayı başarsak bile niçin onun politik konularda tam olarak ortaya e, bir kuram çıkarmadığı ya da susma sürecine girdiği bir bulunacağı, bir enigma olarak kalacaktır? 1.3 Traktatus'un son cümlesi yani sizlere konuşulmayan konularda susmak gerekir. Bilgi ile e, hocamızın da dediği gibi bazı konularda bazı konular bilgiyle ulaşamayın anlamına geldiğine göre belki buradan kapa çıkarak bir ipucu elde ediliriz. Politika onun için belki bilgi yoluyla ulaşılamayacak, bilim yoluyla ulaşamayacak bir konudur. 1.4 Traktatus 1.2'de Wittgenstein dünyanın olan şeyler halinde çözümlendiğini olgulara indirgenebileceğini söyler ama 4.1272'de nesne ve olgu kavramlarının psogo yani sahte kavramlar olduğunu öğreniriz. Böylece bu kitabı oluşturan temel paradoks yani 6.54'te ortaya çıkan temel paradoks cümlelerin onları anlayanın onların anlamsız olduğunu kabul edildiğinde açıklayıştır diyor. Sonunda böylece onların üzerinden, onlardan geçerek, onlardan çıkmak için oraya yükselmiştir. Bu cümleleri aşmalıdır. O zaman adi bir dünya girişi elde edilir. Aferin, gördüm <gülüyor> burada. Bu paradoks daha en başta değildir. Karnap, <gülüyor> daha sonra dilin mantıklı sentaksı metninde bu paradoksu, yani sahte kavramlardan oluşan sahte cümleler paradoksunu nezledebilirken birine değil de nesne göstermelerine başvurarak çözmeyi gelecektir. Böylece onların geçerlilikleri kavramına göre sınavdan geçer. Karnım için bir ilk cümlesi yani dünyanın büyük hukuk kullanılardan oluştuğu cümlesi bir adlar sistemi değildir ve enamlarla oluşturarak hızı düşür. Bir ve başındaki diğer düşünceler beraber bulmalıdır bunu da birçok öğretimine bir karşı olarak bir kuşak sorunu aramalık genel olarak belirtmeliyim. Karna Rus sertüre girip ortak özelliği varmış. Varmış. Hegel düşmanlı. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın Alman Üniversitesi'nde yeni kalmıştı ve Hegel'in mantığından başka bir mantık geliştirmek ve Hegel'in diyalektiğinden e, memnun kalmamak. Çünkü diyalekti de genelinde hocamızın söylediği bir çatışma çözülür. Bu çatışmanın çözülememesi, çatışma olarak kalması ve bunun mantık olarak anlaşması sözcüğü vardır. Bir altı. Wittgenstein'ın bu e, arkadaşlarından bir farkı metafor kullanımında yatar. Daha biz ilk metaforla karşılaşırız. Mantık mekanındaki olgular dünyayı oluşturur. Mantığın mekanı bir metafor, mantığın mekanı nasıl olabilir? En başta politikalar metafor olduğuna göre bir eli, Metafor üzerinde benim durduğum üzerinden durduğum sanırım. Oysa sizde ettiğim yerdeki metafor bulup onu yorumlamaya çalışan bir gençlerin metni Fransızca çeviren filozof bir gençlerdir. Bir iki Metafor sözcüğünü ben ne anlamında yani bir benzetme e, anlamında kullanıyorum. Metafor Yunanca'da metafora bir yerden alıp başka bir yere getirmek anlamına gelir. Bu yüzden de günümüzde çağdaş bunancı metafor dolmuş anlamına geliyor. Taksi yerine dolmuş. Ee, çadırdan farklı da şeyden bir de korku olarak alıyorum. İlkençten politikayı alıp başka bir mekana götürmüştür diyebiliriz. En geniş anlamıyla politika, beraber yaşama beraber yaşama aşamasına gelen insanın dönüşümü olarak bile anlamıyor. Polis kent devleti anlamına gelir ama endoborolojisi oleyhi işte de Interpol'e, müdahaleye araya döndürme var. Döndürmek, dönüştürmek düşüncesi yada. Demokrasiyi kuran Solon'un Mısır'a yaptığı bir yolculuktan sonra uygulamayı manken kentlerindeki alanlarda da denemek için gerçekleştiren bir çaba olarak görebiliriz Mısır'da bazı yerlerde mekanlar köylülere verilmiş. Bunun örnek olarak Solon, Yunanistan'da hayk almaya Demo, halk sözcüğündeki Demo, Demek fiilinden gelir. O da pay alma kanununda. dayalı bir toprak paylaşması uygulanmıştır. O zamana kadar bir, bir kesime verilmeyen şeyi Solon halka dağıtmıştır. Bu politikada bir verme, armağan etme süreci gözlemliyoruz bir yerde. 2 bir Traktatus ikinci sıralamasının iki bir diye adlandırdığı bölümüne gençler bizim olguların bir tablosunu yaptığımızı söyleyerek başlar. Bu tablo yapmayı beraber olmanın götürüldüğü bir alan olarak ele alabiliriz Bir tabloda da gönderme yaptığına sadık olmak zorunda yaptığına göre İlkeştayn tezinin cümlelerinin gerçeklikli olgulara karşılık gelen gönderi çizdiği düşüncesini anlayabiliriz. Bertrand Russell İlkeştayn'in yazdığı ön sözde bu saklamadan sonra bir gençlerin mistik diye adlandırıldığı duruma geçişte şöyle anlatılır. Ya dallastık aslında bir gençlerin ikinci döneme geçeği bekliyor burada istemiştir. Eee Bertrand Russell sözlerinde şöyle diyor. Kendisinin bu konudaki tutumu saf bir mantık doktrininden başlayarak gelişme göstermiştir. Buna göre mantık cümlesi olgunun yanlış ya da doğru bir resmidir ve onunla ortak bir yapı sergiler. Bu ortak yapı onun olgunun bir resmi yapar ama yapının kendisi söze dökülemez. Nadir bir söz yapısıdır. Gönderme yaptığı olgular da böyleyiz. Bütün dolayısıyla dile getirilemez, ifade edilemez. Bu ifade edilemeyen şey ilk gençlerine göre felsefenin evamcının tamamını içerir. İki iki bu alıntı aracılığıyla ortak düşman de bütünlük tamlılık felsefesinin eleştirildiği görür. Ama devamında Rusya'nın kendisinin öbür Wittgenstein eleştirisi var ki o da bir yandan onlara ayrılan özelliğin altını çizmesi sağlayacak. Öte yandan da hiç Wittgenstein'i niye ikinci iki, bir kitap yazısında ortaya çıkaracak? 2-3 Bizi tereddütte düşüren şey diyor Rusya eleştirisinde şu Wittgenstein bu söylemeyen şeyler konusunda aslında peşin şey söylemenin yolunu bulmuş okuyucuya hem yani de kuşku duyan okuyucuya bir diller bir kullanarak başka bir çıkış kapısı bularak bu durumlar sığdılmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bir örnek vermek gerekirse etik özne Wittgenstein için bu ile getirilemeyen üstük alanda bulunur ama kendisinin etik konusundaki kanavlarını anlatmayı da Wittgenstein becermiştir. Söylenmeyen şeylerin yine de bir şekilde anlatılması bu ilk mesinde gösterme yoluyla gerçekleşecek. Ama bu konuyu yeniden işleyen, araştıran gençten yaşama biçimi ve dil boyunları tavrardan alışacak. Bütünlük bir ortak biçimidir peki. Tüme matematikini kuran Kantor'a başlamalıyız burada. Hem Russel hem Dürkenstein Kantor'a sağır kalması demişlerdir. Oysa Kanturun bir tümedeki elemanların paradoksal yapısını Russel'in bulması... Bir ara matematik birleştirici izlenen bu kuranın bazı çelişikleri ve bakması burunda beraberinde getirilmiştir. Bu kuran tamamlanmış bir Kur'an olamaz. Kur'anları bütün bütün meseleler e, herhangi bir bütün sümeder bir araya gelemezler. Öz gönderme, otoreferans diye adlandırılan sorun burada da karşımıza çıkar. Eski Yunan'da bu mantık sorunu eğer bir girip de bütün girip yalan söylüyor derse, onun söylediği yalan doğru mu şeklinde oraya çıkmıştır? Bu arada ben de girip de onu da çizeyim. Aynı parada soru çıkıyor. Eğer bir girip bütün girip yalan söylüyor derse, onun söylediği yalan mıdır doğru mu? öz gönderme derne sırasında ee, acaba o özde söylenen şey göndermeyin. gönderme yoksa kişiye mi bağlıdır şeklinde din oyunlarında da ortaya çıkıyordu bu durum kümeler matematikinde şöyle yansıdır eğer kümeler kuramı doğru ise bütün kümeleri içeren bir küme olmalıdır peki böyle bir küre varsa küme pardon, eğer kendini de kendine dahil eder mi etmez mi kendilerini dahil eden ve etmeyen kümelerden söz edebiliriz bir kitap örneğini alabiliriz kendi başlığını, kitabın fişinin fişesinde de alınıyorsa, kendini dahil eder. Öbür de etmez. Şimdi bütün cümelerin cümesi, kendilerini dahil etmeyen cümelere de dahil etmek zorundadır. Oysa bu cümenin kendini hem dahil etmesi hem de dahil etmemesi anlamına gelir. Bu da imkansız görülebilir. Eğer kendini dahil etmeyen cümeler cümelesi kendini de dahil ederse, o zaman kendini dahil etmeyi kesen ters düşürür. 2-4 bu ortak olarak karşılaşılan paradoksla beraber arası tipler teorisi yaparak ve meta dil, dil bir dil kavramını geliştirerek seyirmeye çalışırken, Wittgenstein gösterme, oyun ve biçim dönüştürmelerini gündeme getirerek aydınacak. Çünkü burada analiz yeterli olmamaktan yol değiştirmek, ve de işte başka bir dolmuşa binmek, başka bir meta kora müracaat bir geliş. Genç Avusturya Cumhuriyeti'nde Wittgenstein doğrusuna çıkan neopozitivizm ve aralarından bazı Amerika'ya geçerek konuşurdukları analitik felsefe bir yerde bu olumsuzluk sorununu çözememiştir, özetleyememiştir. Bu yüzden de gençler onlarda tam olarak kendini bulamamıştır. Bu öz önlerine aracılığıyla ulaşan mekana bir olumsuzluk derken tekrar hegelci bir kavrama dönüyoruz. Çünkü olumsuzluk kavramı gene gelir üzerine döndüğü bir kavram. Evet, politik olarak Wittgenstein, politikcesi olarak soracağımız bir soru da şu. Wittgenstein Hegel mitafizini açmış mıdır? Bu soruyu da doğrudan bir yanıt veremeyiz. Çünkü Wittgenstein kendisi Hegel'i okumadığını birçok kereden cümlemeye getirmiştir. Burada da bir bulmacaya karşılaşıyoruz. Bu soruyu o soramaz ama Hegel ile hemen hemen aynı anda Fransa'da çıkan 19. yücünün başında o bir son pozitivizmi Kimi anlayıp olarak tekrardan bize sunan Avusturya ne olma pozitifizmi ilk gençlerimizin bir politika olarak ele alınamaz. Kaldı Fransa, Almanya, Avusturya, Brezilya ve Türkiye'de kurulan cumhuriyetinin hepsinde bu pozitifizm felsefelerinin ortaya çıktığını ama bir, bir süre sonra nazizm ya da taşızm ya da aşırı yurtçıda gayet kaybını da biliyoruz. Üç, bir... Üçüncü kısmında, Traktatüsü'nün üçüncü bir Bittgenstein, Antik tablosunun bir tablo oluşturacağını söylemekle başlar. Sürekli hareket ağırlığı bir tabloya ütüşürsek, sinema çıkar karşımıza. Kendisinin klasik felsefe kitapları okumak yerine film seyretmeyi yerlediğini biliyoruz. Bazı silozof Cary Ibritton'un Ken, Ken Butler ile birlikte yazdığı senaryoda, bu senaryoya katkılar adına Derek Canlan'ın 1993'te çektiği e, Carl bir Bittgenstein'ı oynadığı bir sinema filmi var. Aynı yıl ben bir film festivalinde bu filmin de şöyle bir özelliği de var. Çizgisel ya da döngüsel bir film geometrikli sahneye koyuştan parça parça edilen bir hayat örgüsü olarak tasarlanmıştır. Yerde yani didaktik olarak bir genç tane öğret ismi içeren, bu arada genç tane sustuğu bir başka bir konu olan eş çizgiselleğine de Keynes aracıcı girdiği şereleri göstererek gelmeden bu filmin sanki ile bağdaşması zor parçalardan oluştuğunda gözlemleyebiliriz. 3 2, evet, ilk gençten nevrotiktir, elinde böcek öldürücü ilaçlarla dolaşır, yeni çay yapraklarıyla yıkıp olalar, sık sık intihar düşünür, kadınların oy kullanmaları gerektiğine inanır, başka filozofların yazıp çıktıklarını okulamış olmakla övünür, uzun boylu da kızda görüken kemik yapısı koyu sütülleri kuşları kaçırtır, bunların hepsine lış peki de koyabiliriz. çünkü bunlar hep onun çevresinde dolaşan efsaneler, hele de üniversite hocaları için söylediği bunların en iddialısıdır, Aynı zamanda üniversite hocası ve çift bir namusun bir insan olamaz demiştir uluslar yaşayan bir keşler. Şey, Artık bu düşünceye sürekli kavga ettiği, elimizin bon poplar olan, kar poplar olan hocalarla ilgili olarak mı yoksa kendisini mi taksit ederek söylemiştir? Bilemeyiz. Üç, üç e, babasından kendisine biraz kalan paranın bir şey, bir müşteri ünlü avlusu, yanı sanatçılara, bir kısmını kız kısmı kardeşlerine ve onlar için çizim yaptığı eve sarf eden bir keşler, sorgun paradan tamamıyla vazgeçmiş ve alnının teliğiyle yaşaması gerektiğini inanmıştır. O da bir politika. Peki bu süre beni gibi meslekler rica etmiştir? Norveç'te işçi olmuş, gömürde askerlik yapmış, bir Manaslı'da bahçıvanlı, Avusturya'da en fakir yerleri, zehir kokulu 40 yaşında öğrenci, bir kantinde satıcı, kapıcı, Londra'da bir hastanede seni taşıyıcı, tıbbi araştırmalar yapan bir laboratuvarda teknisyen. 3-4. bütün bu da işlerin ortak bir yıllarını bekliyip, evet, evet politik batımından çok önemli bir yılları var, hepsi de cemaat halinde yapılan bir işler. Kendisinin öğrencilere de böyle yararlı işlerde çalışmayı öğütlediğini, metafizik yapmaları gerektiğini de biliyoruz. Bu işlerin birinci özelliği bu ortak çalışmalar yapılan işler olmasıysa, ikincisinde de ilk keşrağın her seferinde sanki sıfırdan başlardığı inşaatı bulunuyoruz. Nasıl felsefe tarihinin onun için önemli yoksa, felsefe tarihine gönderme yapmadan yazıp çiziyorsa, aynı şekilde her seferinde her iş ona yeni bir başlangıç yerimiz, hayat geçiriz. 3-5 kendisiyle ilişkisi açıdan, gururlu, etik açıdan yorumlayacak olursak kendisini kurban vermeye, fedakarlık bir kavramına alışırız. Batı dünya'da bu sözcüğün karşılığı sak kutsal olana kendisi vermek olarak da görülebilir. Kutsal olanı sahte sak ve façaya aç. Evet, BİT gençlerini boyunca en çok etkileyen ve onun karamsarlığında payı olan tutamadabiliyoruz. Osman Şüphendi'nin yazdığı Batı'nın çökmesi bu çökmeyi bir yerde önleyemeyeceğini de biliyordu. Kendisi ilkokulda ilk devre sınıf arkadaşı olmuştur. II. Dünya Savaşı'ndan önce Avusturya'da kardeşleri yakılmaktan kurtarmak için çok uğraşmıştır. Yarım yavruldi olduğu için tam yavruldiğimden farklı bir statüye onları koydurarak felaketler onları kurtarabilmiştir. Ama başka gelen bir kadar üstlenilen felaketleri kendini ya da o andaki ortak yaşantıyı feda ederek benimsemeyi bir metafor, başka yere zetme politikası olarak da benimsemiştir. Felsefeyi de Kurban Ettiğini bir yerde susmaya falanı söyleyebiliriz. Bu dönemde yani 30 sonrası bir gençtim, kendi işteki solcu arkadaşlarımla birlikte komünizme politik olarak komünizme de beni sevişmiş. Dört bir Frankfurter barlarda dokunduklar arasında gibi bir gençtimin kendi işteki arkadaşı ve meslektaşları diğer sınıfının Gramsci'nin gözlemlerinde tuttuğu dilde Gramsci diye adlandırdı sonradan da döndüğünde onunla Gramsci'le ilk İtkenstein'ı paylaştığı ve en çok da dip kullanımının pratik boyutuyla belirli bir eylem politikasının yani Marx'ın başlıca kurulunları olduğunu biliyoruz. 42 bu bu bir gençten şöyle yazacaktır. Olayı nasıl beklemeli? Olay henüz burada değildir. Gerçekleşme beklebilen insanda bulunmaz. Onun gelmiş olmasıdır olay. Özne böylece bir genel hocamız dedi içinde bir, bir takım duygular olan veyahut da e, mantar duyguları ele alınmaz. Eyleyen olarak olmuş. Bildiriş içinde özne bir belirlenmiş ve belirleyen. 1934'te 4-3-2 Eşkai yürekten komis olduğunu söyleyecek. 1935'te de Rusya'ya bir yerleştirme 4-5 ama 1934 Rusya'sı Stanyo Rusya'sıdır. 4-6 söz konusu Rusya'ya ki Almanya'daki baskından daha berbat durumla karşılaştığını anlatmıştır. Ama İtkençen bütün bu fedakarlıklarla geleceğin hazırlandığına inanmaktadır. Direniyor şu an. Dar olarak o ne zaman vazgeçtiğini ve deneydiğini de bilmiyoruz ama bu olasılık ortak yaşanan bir cemaatin fedakarlığı olarak görmüştür genel olarak. İtkençen çeken yokun acarısı gelen budur. Bir mektubu da aynen oradaki insanlar şu anda Rusya'daki insanlar kendileri feda ederek geleceği hazırlamaktadır demiştir. 5.2 keşten klasik derserde olduğu gibi politika nedir diye bir soru sormaz çünkü soruyu inceleriz biz öz tanımla olur. ondan sonra bu özü bilinene buldurma çabasına dönüştürür. 5.2 ama o hayda geldi ya da sonra gör özün yaptığı gibi kim politikaya baş olsun da bunu geçmez çünkü direk ya da özde ya da dazar onun cins bir eyleme sunucundeki dinin dünya oluşması anlamlama, anlam verme sürecidir. Bedoltuk, Almancı'dan anlam anlamında iki zil ve bedoydum sürecleri var. Belki da mana e, araçlısı söyleyebiliriz. E, muhakkak oradaki gerçeğe gönderme yaparak bir gönderimi üstlenerek yapılan bir anlam yapma e, tetikleme sürecidir. Marx'ın kişilerin eylem sürecindeyken dillerinden yola çıkarak, neredeyse bir gramerden yola çıkarak oluşturdu metni Louis Manabart'ın 18 bürümeli böyle bir incelemedir. Bu yüzden de Gramsci, Marx ve Hittgenstein üzerine bir inceleme yapılmış. Hittgenstein'den terse de de okuyabiliriz. Dolayısıyla biz de zotları. Yani Mars'ın Hittgenstein'in etkisi değil. Hittgenstein'in bir de bu Marx'ın Mars'a Maksim metinlerine de uygulayabiliriz. Çünkü onda da dilden yola çıkarak eğleyen kişilerin bir gramellini inceleme özelliği vardır. Biraz sonra buna Manabart'ın 18 bürümeli kitabında. 5-3 Batı felsefesinde politika daha başka birçok gerçekliğin yanında geçmişin unutulması ve hatırlanmasıdır. Bir gençtenle konuşan, bu durumuna gidecek diyordum. Eylemin dile yansıtılıp hatırlanması ve geleceğin hatırlanması ve unutulmasıdır. söz konusu olan. Ailemize demiştir kendisi, ya bu önemli değil. Birisini öldürebilirdiniz bile ama önemli olan bunu nasıl dile getirmek gerektirir ya da bundan konuşmak ya da konuşmamak sözümüz olurdu. Tek yanlı ya da evrensel olmayan pratiklerle karşılaştığı için mantık örtüsünün örttüğü olayları ve şeyleri, eşyaları, bir genç yeniden düşünmeye başlamıştır. Dilin mantık yapısından sonra anında yapılanın neredeyse gelişi güzel genişliği güzel diye hatır, evet, ayırıyorum. Genişliği güzel oluşumuna. Bu sefer yelten açmıştır. Fora bu sefer bunu deniz kenarında son olarak Norveç'teki Balıkçık'a sonrasında götürmüş ve oradan atmıştır. Hangi yerde bulursak olalım başka yere gitmek isteriz. Meta bizi bu başka yere götürme güçlüdür. Mantık, kürlük dil, yaşama biçimleri, Wilkenstein için giddelen mekanlar olmuş. Bize de Bunları öncesi olmayan maceralar olarak sunmuştur. Ona anlamalıysak gidilen yerlerde denilmeyi değil dönüşçülerin deniziyi fara diye sürekli başka yerlere doğru kendimiz olmayana kendimizden vazgeçmeye varlığımızı verilmeye kadar gitmeliyiz. Teşekkür ederim. Peki, de, evet, de, için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi e, soruları almadan önce iki tane küçük noktaya değinmek istiyorum. Genelde şöyle bir şey oluyor. E, genelde e, biz hocaların e, merak edilen sorular ve konu ilgili soruların sorulmasını e, rica ediyoruz. Konu dışı mümkünse e, işarete sorularını, e, oturumdan sonra sorularını şu an konu dışında. Ve aynı zamanda e, düşünceye ilgili bildirimleri, eklik akış sayılırsınız, düşüncenizi bildirirsiniz ama düşünceye bildirdikten sonra soru gelmeyince İsminize Biz, sadece dinleyeyim saygı duymak düşüyor. Ama onunla bağlantılı bir soru sorulduğunda eee benim bir tartışma açılmış oluyor. En azından e, konuşanların cevap verme hakkı doğuyor. Bu yüzden rica ediyorum. Eee düşüncenizi derken birinin ama onu bir soruyla lütfen bağlayın. Eee buun e, soru sormak isteyenlere baksan. Buyurun. Bir de kime sorduğunuzu da söylersiniz. Buyurun. Ben de evet atarım, işitliyorum. Ben de kadar kullanmıştık derdim ama o otomobil aldığı bir numaradır. genç söylenemeyen dediği alanda tanımlardan kaçıyorum. Ama mantık, matematik ve bilim alanlarında ise özellikle onlara sıkı sıkı yap sarılır. Yaptım. Yani bir belirme yaptım. Bir testi, bir kışkırtma amaç oyunu. Yani benim tarzım zaten söylenemeyen bağlamında buluşur. İkincisi adalet gelecek olandır. Sürekli şu an yaşadığımız durumları ...değiştirmek anlamında kullandım. E, çünkü adalete ulaştığınız anda... ...o hakikat kitliyle beraber ortaya çıkan bir durum var ve... ...politik tartışmayı donduruyorsunuz. Yani e, adaletsizliği, adalete dönüştürdüğünüzü zannettiğiniz anda... ...politik tartışmayı şey, e, donduruyorsunuz. Bu şu şekilde olarak. Yani adaletsizliği dünyada her zaman mevcut olacağı bir bir tanesi. Ve adaletsizliğin de hep e, politik mücadelelere dolaştığını düşünüyor. Politik mücadele sürekli bir çatışma halidir. Bu teoriyi e, bir şekilde ima etmek için bunu söyledi. Yani dünyada adaletsizliğin kalkacağını söylediğiniz anda e, Max arkadaşlara da, da onlar bir fikirdir. İnceden bir şey yaptı. Ee, ne diyelim? Kılıçıklarım da çünkü severim onları ben. Bir yol açtım onlara. Yani tartışalım çünkü e, evet Nami hocanın da söylediği gibi e, benim gelinliğim TG'le karşı bir artıfati dünya ve gelenekti. Yani hem okuduğum filozoflardan hem yurt dışından hem de okuldaki hocalarımızdan bir zorluk ama zannediyorum ki bilinçaltımızda şöyle var yani ney geldi o senteze karşı bir alerji olmuş gal babi yani her şeyin gittiği, geldiği bundan olanı geldiği bilmiyorum emvar daha ileri konuyu yani her şey ee, Adil mutlak, hakikat olduğu bir dünya tarihinde ta olmadığını düşündüğü için ve ikincisi dogmatik politik yargıları engellemek bağlamında adalete gelecek olandır. Ama adaletsiz bir dünyada da kısmi aynı zamanda adalet de var, adaletsizlik de var, adalet de var. Yani hareket dosu deyimiyle hep hem kış birlikte yaşanıyor. Yani bunu da şu Politik tartışmayı devam ettirmek için bir de liberal demokratik yalanlara karşı benim bir antipatim var. Yani bu bir tavrım var. Yani duygusal olma ötesinde gayet rasyonel duru bir tavırım var. Mesela liberal demokratik yalanlar. Hep bir adil dünya, konsorsusla oluşmuş bir adil dünya, masalını organize edip, yalanını organize edip ve yarı yola Hep adaletsizlik olduğu bir dünyada işte mülteci akımı ortaya çıkıyor, biz de mülteciler için mücadele etmeye çalışıyoruz ve politik yargı yaratıyoruz, kısaca bu. alışmamalı. İkinci Dünya Savaşı sırasında e, bir temişler e, nasıl yap kazanırsa kötü bir dünya olacak. Kaybederlerse daha kötü bir dünya olacak. Bu et evet. demiş. Evet, bir günümüzde, sorunlar, bir günümüzde dünyasıyla bir e, işte aşma yapar mısınız? Yani bugün dünyanın hemen karşılaştığımız bir işte o şeyden bilmemek istemiyorum bir ama e, birkaç yıl önce olan olaylar kesinlikle hatırlattım e, dedim. E, çünkü çok ağır bir şey. Yani içeriye Bey'le de hocanın söylediği liberal şu anda hemen hemen bir liberal var ya. O liberal politikanın yalanları e, bazı durumlarda sanki faşistinden daha e, şey olabilir sarsıcı olabilir ve bunun sonucunda ortaya işte e, cinayetler, susturulan şeyler daha çok yapılabilir e, demek istiyor. Çünkü orada liberalizmi de benimsememişti diye Çünkü şey. zaten o yüzden Marxist'in benimsedi ve sonra başka birilerine ilerledi de ee, liberalizmin şey hatta şöyle alacağım. İki tane totalitar düşünce vardır denir. Nazizm ve komünizm. Mesela onlara erken düşüncesi Ama on e, seyit yüzde çıkan bakımdaki liberalizm aslında onların, onlardan daha totalitar düşüncedir. Totalitar'ın dizleyerek yapılan. Buna inanıyor yani bu soru Çünkü liberal e, dünya yani biz en iyisiyiz. İşte kendilerinden oluyor. Şeyde, e, pazarda olaylar görülmeyen bir ele yapılıyor falan filan. İnsanlar özgür seçimlerinden özgürlüğü. Bunların hepsi e, aslında yalanlar çünkü insanlar. Bu alt şeyler e, empoze ediliyor. Ve bu dünyanın ortaya çıkartacağı kavgalarda... E, çünkü belirsizlik var. Yani Hitler'in filan durumunda işte bir, ırk, bir var, şu anda bir aşırı, bir var diyelim. Ne olduğu bekleyelim. Ve e, yani kendisinin neredeyse yalan olduğunun farkında, bir efsane olduğunun farkında değil. Ona göre e, faşist, oysa bu liberalizm hakikati bulduğunu, yani işte bu doldurulmuş bir erkezi ve bundan sonra böyle olacağını dilerim. Mesela o, e, işte, e, bir örnekleri sektirip işte sevmediğimiz bir filozof, neydi şey yazan Dünya Kari'nin sonunu yazdı. İşte 80'den sonra bitti. Fukaya <gülüyor> yani Şofey'e gelmiş bir şekilde. Gerçekcisiniz bey gerçek olabilir değil Yani bu şey liberalizm artık tartışmaya gitti. Tartışma gitti. Bizde tartışmaya gittik bir düşünce var yani liberalizmden çünkü, çünkü en iyisini orsöylediği bir, bir hava. Bunun daha tehlikeli olabileceğini düşünüyor gençler. Ve bu da şu an dedi, daha çok liberal dünyanın e, şeylerinden. E, olaylarından kaynaklanıyor. Hatta bunu Koppel'de kapcısına da görüyoruz. Koppel çünkü işte şey e, yani maşizmi aynı zamanda faşizmi şey olarak görüyordu, totaliter düşünce olarak görüyordu ama değil, verenize, o e, bunların hepsini aşmış ve e, özgür olabileceğiniz bir yüze olarak ve bu konuda da çok aralarında tartıştılar. Evet. Ee, özür dilerim. Koppel'in yani, çıkan savaşını öngördü işte mi? Evet, yani ben onunla sürdüm. Ama zaten onunla sürdüm. Evet, evet. Bir öncül olarak konuştuklar. Bir öncül, öngör, öncül şeyler var. Şimdi, Hegel'e bir de bir benziyor. <gülüyor> bir benziyor. var. Bir de Ben şöyle bir şey söylemiyorum ki, yani emplik açıdan bütün bilinebilir, evren bilinebilir gibi bir şey söylemiyorum. Çünkü emplik açıdan zaman verilmesi geçitilemezlik diğer aslında doğa yaratılmamış bir öncesi sonrasında e, emplik açıdan sürekli bir deli alkışı söz konusu. İnsan zihni açısından. İnsanlık önlük. Sonsuz olarak bu değil ama <gülüyor> emplik <Mektif> olarak büyüseyen <gülüyor> sonsuz bir şey var. Bütün üzerinde sık iplasyonlanmış. Nasıl ki bir sonlu konseptimiz varsa bir de sonsuz konseptimiz. Yani birisi hakikat dinlemedik ve hakikat bile getiriyor. Yani her şeyin göreli olduğunu söylemek aslında evrensel bir düzlemde konuşmaktır. Onun için o diyareti en kaçınmak, yani içinde ya da görevtiği savunan, gerek o içinde mümkün değil. Yani onlarla fizikten var. Spekülasyonlardan kaçındır, çünkü herkes spekülasyon ben insan şey şeyler olumsuz kavramı olumsuz bir yazı yok mu? Ee, bu evet, tabi yani, haklısınız ben yalnız kendim hege karşımda benim bir tenşe e yani bir, şey, evet. bir şahı karşı Allah hege'den razı olsun bunları söylediği için tabi e, ki amplik anlamda e, kim desaret edebilir her şeyi bilmiyor ama rastlılığı anlamda ben kapalı bir sistemi olduğunu biliyorum ve hakikati işte yine o ele geçinde hastalıklarına ölü filozoflardan alarak biliyorum. Yoksa yani gerçekten çok önemli bir şey. Sadece söylediğim şey şu. Benim geleneğim dedim. Yani ben karşı baskıyı sürekli Hegel'i öğreniyorum ayrıca. Eee Bir söylediğim şey şu. Adaletsizlik ve adalet arasında bir sentezin olamayacağını iddia. İddia, bir iddia. Bunu tabellendirmek için yazıldız inşallah. Tabi bu arada çok fazla bir gün var şu anda daha e, değişikte de okuyabiliyoruz. Biraz hayırlılar sayısında e, ilgili. Onun da yani bu arada belki e, e, yani, bir olarak ilim mantık kitabını bir gençlerin farkında olduğu Yani bu kadar kendisi için mi doğru Ama 19. sonunda Almanya bir egeminsizlik vardı. Devam deva <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve yani sadece şey değil bir kez saygı bizim Rus işte şey e, Frege, Karnat, bu özellik vardır. Ve e, mesela bu serpim antik araştırmaların yönelik olarak da tercih edildik ama o şu an. Ama politik olarak gel, ya, yani mesela Almanya'da e, kral ve nitel olduğu gibi kral ve işte aküle bir, bir durumda 5.000'in kralları o en iyi yani açık olarak. Şu anda en iyi rejim var. En çok politik olarak konuşuyoruz. Evet. Benim sen bir yerimi iktidarımla olmadı. Yani şey olarak genel olarak zihin için ama o anda politik olarak karar vermek, vermek açısından da Meşruti Krallığı en iyi olduğuna dair bir yazıları var ki buna tabii bir neşer edemiz. Ben Cengiz Hoca'ya soracaktım. <gülüyor> E ee, bahsettiğimiz adalet ve adaletsizlik çatışmasını hangi anlamda deneyebceğiz ve böyle, böyle adalet ve adaletsizlik çatışmasını hangi anlamda izlene yapacağız? Böyle bir zemin gerekli. Böyle bir zemin gerekli değil. Bu çok politik yargılarda eee o kamdan gelen bir hastalık olabilir. Sakın bakın da şunu çıkartmayın. Kanta karşıya, her karşıya, şuna karşı bilen Ben kendime de karşıyım aldım. <gülüyor> e, felsefenin özelliği bu. Dinamik metofalarını kullandım zaten. Ama politik yargılarda e, ahlaki olanın pek söz konusu o, olduğu olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani onun bir kenara bırakılması. Çünkü ahlaki olan e, sürekli benle ilgili ama ben dünyaya karşı sorumluyum. İyi bir adam ahlak bir adam olabilirim ama yurtta olarak çok fena bir adam da olabilir. Bu anlamda ahlakı tartışmanın dışına koydum. ve politikada ahlak devreye girdiği zaman sakın ola ki çirkin bir şey olduğunu zannetmeyin. Aslında çok daha iyi bir şey oluyor. Sorun Cengiz hocam benim sorum, şu e, bugün kelime oyunu yapılarak e, asa ve e, böcek, e, bilgi iktidar çerçevesinden yer değiştirmiş olmuyor mu oluşturulan enformasyon nedeniyle? Teşekkür ederim. Bir lafla açabilir misin? E, bugün e, metaforik olan, daha doğrusu sumge olarak bir asa gözükmese de eee kafamızda e, karşıda elinde bir asa olduğu düşüncesi var. Ama o karşıdaki de kafasındaki böcek yani düşünce ile onu enformasyon sayesinde e, benim elimde bir asa var mantığı üzerinden Teşekkür ederim bayağı. Ee... Şişeyi kullanmayı sevmem ama adam bir şekilde kapıdan kopsan, bacadan girer bir adam bir şekilde giriyor hayatımızın içine. Ee, şişeyin söylediği doğru mu telaffuz edilir bilmiyorum. Söylediği bir şey var. Aslında ideolojileri, otoriter ee, baskıyı insanlar kendileri gönüllü isterler. Yani aslında politik yargı önünde önemli engellerden bir tanesi politik yargı bir karar vermiş. Karar eylemiş. Ya böyle eylem yönünü vurgulamaya çalıştık. İnsanlar diyor ki benim adıma birisi karar ver. Şimdi günümüzdeki liberal demokrasi katmanın <gülüyor> katoluma benziyor. Yani bir adam ortada yok ama kurallar e, totaliter sistem her yerde liberalizm için diyorum gözüküyor. Günümüzün e, liberalizmin oyunlarından bir tanesi politik tartışma yani yurttaşlarının <gülüyor> E, tavır alabilen özgür, özel yani kendi tarlası olan otorbi kelimesini üzerinde oynuyorum Filolojik anlamda. Kendi iradesi ortaya koyan bireylerin yetişmemesi. Şimdi bir kere bir liberal e, demokrasi aslında örtük bir totalitarizmdir. Örtük. Ve her yerde giderek rendeli polisle tahkim ediyor. Dünyada da böyle askerler askerlerle takip ediyorum. Ve 21. yüzyılın nasıl başladığını gördük ama nasıl biteceğini bana sormayın. Gerçekten ürküyorum. İkincisi şu, e, politik yardımın önündeki engellerden ikinci kısıtı zaten de farklı olarak e, medya ve uzmanlığı görüşü. Politika denen alanda bizim gibi insanları işte siz beceriksizsiniz siz ortaya bir eylem koyamazsınız. Siz düşünemezsiniz. Sizin adınıza biz karar verdiğimiz neden mekanizmalar var ve bunu da biz gönüllü kabul ediyoruz. Yani gönüllü kabul ettiğimiz bir e, düzenle karşı karşıyız. Bu düzenin en büyük en belirgin özelliği adaletsizliği kapatmaya çalışıyor. Eşle i̇şte liberal temsili demokrasiyle, eşle işte ne bileyim konsensüsler, bu tip şeylerle. Yani benim dil dediğim şey, fikrin tartışmaya açılması. Şu böcek kısmına geldiği zaman böcek kısmını ben çok epistemolojik bir açıdan ele almadım. Yani kafamızdaki, ben bir gençler gibi böcekten falan korunan bir değil. Bir gençler, evet öyle hastalıklı bir adam. Öyle bir kılmıyorum var açık söylemeliyim. E Onun da hayatta bir daha yolculuğu yapmak istemezdi kendi adıma. Yani zaten biz de çadırlarda kalamazdık bildiğim kadarıyla. Şimdi oradaki böcek epistemolojik şu, ben uğurun zihninin için beni ilgilendirmiyor. Uğurla beraber ortaya koyduğumuz eylem, eylemde ortaya ne koyuyoruz? Yani neyi düzeltmeye çalışıyoruz? Eylem çünkü eğer siz belli bir özelliğe sahipseniz, politik yargıyı verecek felsefe ve ee, polisi bir arada düşünebiliyorsanız polislerken dışarıdaki polisleri kastetmiyorum. Ee, Yunan polisi kastetiyor şehir devletleri orada eylemde tavır koymak yani eylemde dünyayı dönüştülebiliyor adaletsizlik ne biliyor musunuz? Dünyayı dönüştürmek dönüştürmek için motivasyon adaletsiz olmasan ki bile ben sizin adınızı icat ederim bir soru alalım soru yani iki hocama da sordum. Çünkü e, dinlerken ikinizden de aldığım, dinlediğim e, iki önemli nokta üzerinden ben sorumu e, ifade etmeye çalışacağım. E, sorumu Hegel'den bağlamak istiyorum. E, size iki sonra, hegelde bir sanırım bir şekilde hayatımızın bir yerinden çıkıp veriyor ansızın. E, siz hocam e, bir oyunlarını ifade ederken bunun çatışma ve uzlaşma üzerinden gerçekleştirdiğini, gerçekleştirdiğini ifade ettiniz. E, diğer değerli hocam da Bilge e, Eşreni'yle ilgili adımlar yaparken Kendisinin e, takıntılarından Ve Hegel'i okumadığından e, Bahsetmiştir Şunu sormak istiyorum ben e, Hegel'in sanıyorum ki Felsefeli dünyasına katkı önerilen bir şeylerden bir tanesi Diyalekti'yi e, Sağlam, oturaklı bir şekilde ortaya koymuş Olması ya da Gerçi Mars bunu ayaklarımın üstüne oturmuş Oturmuş halde ifade eder ama Ama yani sormak istediğim şu, sorun şu, Hegel'in ortaya koymuş olduğu diyalektikle Wittgenstein ya da dil oyunlarında bahsetilen uzayda ve çalışma arasında nasıl bir bağlantı durulabilir? Bir bağlantı var mı diye bakıyorsunuz. Teşekkür ederim. Uzunay, bizim sorduğunuz nami bir ekran verilir bu hakkında. Evet, yani şey, selsevi dalı açısından Wittgenstein işte, Kant'a daha yakın. Ee, bu arada bir mikrografide, işte ki hangi sezgilerden ben o adamın transpondacı yokken gösterdiği karşı günü vardı bir ve o a prioridir. İşte şey bu bu şak, e, yani herkese okunumaların ve yararlılıkların dediğini vardı. Ben transis okumuştur ve ben transis öncesi olduğu için. Gene de okumasa bile Yeni gibi bir, bir özetimi duymuştu herhalde ee, Çatışmaların çözüleceğine inanmıyor Biraz işte bir karamsarlık var Çünkü Hegel için Daha önce gözülen Nietzsche Hegel eleştirisinde der ki irade yiymiseri bir ihtiyar dürdüğü için Hegel der Çünkü ne olursa olsun 4 ay kısımın 3 çiçeğine şey Yeni ki tarihin ya da mantığın Bunlar şeyin yerine Çelişki, geldiler diyorlar bir diyorlar çelişki denilse mektup diyorlar diyerek kendini tarif eder. Çelişkiye ne paradoks kavramını kullanıyorlar ve diyorlar ki eğer çelişkiyi, e, bunlar çelişki diyor. De sonra diyerek diyorlar ki zaten çelişkiyi tam olarak e, saygıyla karşılamamış oluyoruz. Nasıl çelişki adı ötekiyse? o çelişkiyi görmemiş oluruz gibi bir şey var kapılarında. Bu arada hatta Berdan Russell 19. yılın sonunda sadece bir ufak kalmış gençinde Şimdi de olmuş. Çünkü a, a, İngiltere'de Bernard Bozantke ve Bradley adlı iki büyük hikayeci vardı. 19. yılın sonu İngiliz. Ee, Üniversiteleri daha çok hegelecidi, böyle bir hegelecı ortamda yetişti. Sonra e, 1900 yıllarında günler rahat daha hegele kurtulduğunu düşününce evet. arkadaşımumla birlikte çayırlara çıkıp, ah bütün bunlar varmış, biz hegelecidi çok mutluluklar biliyorlardı. Sadece yok falan demiş, yani burada tabii ki bir e, yine bir, bir cevap içerisinde bir an. Yani ne geldi ki o gerekli bir apriyalı olarak önceden bütün dünyada her şeye apriyalı olarak nasıl bunlar çeliştirir ve çeliştiler gerekli bir şekilde çözülür düşüncesine inanmıyorlar. Bir yandan da inanmamalarını bilmediğinde yani daha işte birinci dünya savaşı. Gittiğinde bu çözülürsünüzdür. Çünkü bir şekilde hocam da bu. İçinden çıkmaz dediğim ucuzun olduğu bölgelerimiz var. bu içinde yaşadığımız dünyada ne geldiğini okuduğumuz zaman ne geldi ki o diyor, bizi tahmin etmiyor. Moral <gülüyor> bence şey var Böyle ee, şeyinde de yani nasıl o problem var. Bu da zaten birçok bir şey var. Şeyde diğer kitte ne geldi? E, yani politik açıdan diyoruz, başka açıdan da ee, o yüzden kuşak e, yani, şey, e, olarak değerli konuları takdim etmedi. Bu arada yine Almanya'da yeni kampçılık var bu üniversitelerde o dönemde daha çok aslında yeni kampçılık e, içerisinde devam alınabilir. Çünkü bu oyun sözcüğüne alırsak, kamp ilk defa olarak insan oyun oynayan e, demiştir e, politika felsefiste ve 3. ülke ve e, oyun, eylem, ahlaklı eylem bir şeyleri daha çok önemlermiştir. Ama böyle <gülüyor> Wittgenstein'ın yani burada bir dil eleştirisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü yani Hristiyan, yani en azından Hristiyan beyin bile tartışırken ve Hristiyanlığı bazı şeyleri belirlemiştir. Hristiyanlık hak dinidir diye yazmıştır. İç dünyaya inanır. Yani Birkenstein, Berkman Rastlığa işte o, e, mantar beni, e, i̇ç dünya yok. Aslında insanın iç dünyası diye bir şeyden yola çıkıyor benzebe. Biraz daha şeyler de işte e, Hristiyan, Müslüman, köyde, şeyler orada çağırmıyor. Çünkü eski Yunanlarda da yoktur iç dünya. İç dünyanın olmadığı bir e, tür e, beraber yaşama sadece dille, onlarla, kurallara uymakla e, yapılan bir şey. Ve aslında zor bir şey. Çünkü diametrik... İş var, iş var, işin dış arasında gitgenle var diyor mesela. Şimdiden bire onlardan birisi olmayınca bir tür farklılıkların çoğaltığını ve bu farklılıkların farklı kelimesi different ya, İngilizce'de e, batıları diyakolar, çatışma çelişki anlamına da gelir. İşte çatışma ve çelişkinin e, e, şey bir... E, farklılıkların yok edileceği bir şekilde ele alınması olarak görülmemesi var. Çünkü engellerin işte politikasında bir taf, e, şey kalkan da İngilizcesi Sömeri Konsolayışı, Ferzi Örmü Uzlaşma. Yani nasıl olsa bir uzlaşma, insanlarda bir uzlaşma e, arzusu olduğuna da inanıyor diyelim ki politik açıdan. Bu uzlaşma yok gibi bir, bir, bir şey var. Bu arada gene de yani mesela e, kadınlar kurusunda Ferzi Örmü bir Stok'tan biridir ırkçı gelenek vardı kadınların önemiyle Hegel bir kadınların önemi bir tenşe değil ama mesela ırk konusunda Hegel zenciler sadece genezlik yapar ve konuşamaz, düşünemez demiştir. Doğuda işte düşünce başlar ama gelişe tıremezler doğullar ancak batıda güneş batıyor falan güneş batınca geceyi anlıyorlar falan okuyunca bunları ya Almanlar ancak Riskiyamcısı sonuna kadar götürmüşlerdir. Katolikler Katolik ırklar, İstiyan ne anlamazlık. Politik olarak okuduğumuz zaman böyle kesin yargılar var ve tartışınca tartışılacağını kabul etmiyor sanki. Eğer. Bir yandan da ilginiz bu yönünü çünkü Bertrand Rassl'ı da e, diyelim ki işte hocası olarak anlıyorsak geçen e, daha e, şeydir... E, Karşısındakiyken diyoruz ki bir işte söz hakkı verme e, olayı. Sanki gel susturuyormuş. Nasıl da çelişiyorlar? Hani Tartışma yapıp yeni olsa var diye. Bizde diyoruz ki haydi Başka türlü değil. O keyifliyiz. Çünkü kendisinde çelişkiler vardır. Biz e, ocağın sözü haydi gel dedi der ki bir filozofun en önemli özelliği kendi kendine karşı düşüncemizdir ve atalarımızın bildiği olarak demiş. Yani gel zaten işte belirli. Yani Efe'nin yaşadığı yeri bugün dönemde değiştirmiştir. Değişik geldiğinde başka düşünceler de görebiliriz. Ama yani sentez olmadan bir analitik, mantık mümkün müdür diye bir soru sorarsak da bu kuşak da ona cevap vermeye çalışmıştır. Ben de dedim kişisel olarak Husserl'in mantık araştırmalarını traktamıza tercih ederim. Aynı tarzda çünkü bir sürü işte farklı. Russell'ın, Freyler'in kan rakamında Husserl'in farklı hekelci olmayan mantıkları var. Hekelci olmayan, he olmayan mantığı ne evet. olabileceğini en azından gösterdiler Eğer hekelci olmayan mantığı oradan çok uçuruz. Evet, efendim? Evet. evet. Soru almayacağımızı söyledik. Sen 3. Yani önce belki soru söyledi. Bilmiyorum. Şimdi duymadım. Daha önce Tuncay, senden çıkarız dışarıda, dışarıda sesin de gelmiyor. E, kusura bakma dışarıda kendiyle konuşursun. Şimdi şöyle bir değişiklik var. E, Doğan Hoca, e, Doğan Gökmen Hoca, bu e, ee, bir uçak da öneren sorunu yaşadığı için önden sonra konuşacak. Dolayısıyla da e, onu önden soruya aktaracağız. E, bu arada e, konuşmacı hocamıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de katkılarınız için teşekkür ediyoruz. E, sorusu olanlar daha sormak isteyenler hocalarımız burada. E, kendileri yeni hocalarımıza sorabilir. E, i̇kinci oturumda da e, konuşmacı da ikinci oturumumuz saat 13.30'da. E, tekrar görüşmek üzere.